Selamünaleyküm. Değerli dinleyenlerimiz, bir evvelki bölümde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bazı mucizeler istiyorlardı. Kendisini sözde onların aklına göre küçük düşürmek için ve bu mucizeler Allahu Teala'nın izniyle gerçekleştikten sonra da aynı küfür bataklığına geri dönüyorlar. Haşa kendisine Büyücü diyorlardı. Çünkü kalpleri mühürlenmişti. Sonrasında üç yıl süren bir boykot kararı alınmıştı demiştik. Ne yeme içme evlenme kız alma verme hiçbir ikili ilişkiye izin verilmiyordu. En son kaldığımız yedinci bölümün sonunda da hatırlarsınız bu boykot kararı bitti. Ve şimdi geldik sekizinci bölüme. Maalesef, üç senelik o müşrik ablukasından kurtulmanın sevincini, acı olaylar takip ediyordu. İlk olarak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, o zamanlar dört yaşında olan en büyük oğlu Kasım vefat etti. Efendimiz, en büyük oğlunun vefatından elbette çok müteessir oldu. Derin üzüntüsünü, Ciğer paresinin cenazesini götürürken, Karşısında dimdik duran koaykı Dağı'na buyurdu ki, Ey dağ! Benim başıma gelen şey, Senin başına gelseydi, dayanmaz yıkılırdın. Sonrasında henüz, Hasam'ın vefat hüznünden kurtulamamışken acı bir haber daha geldi kısa bir zaman sonra. Oğlu Abdullah da vefat etti. Allahu Teala'nın hükmüne teslimiyetin zirvesinde bulunan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu acı hadiseler karşısında yine de gözyaşlarını tutamıyordu. Hazreti Hatice validemiz Hakiki sahibine iade ettiği bu ciğer parelerini kast ederek, ''Ya Resulallah ne olur söyleyin, onlar şimdi neredeler, oğullarımız nerede?'' diye sorunca, ''Onlar cennettedirler.'' diye buyurdu Efendimiz. Mahsundular, gözleri yaşlıydı. Müslümanlar da bu güzel ailenin hüznünü paylaşıyorlardı ama o şirk cephesinin keyfine diyecek yoktu. Birer insan olmaları hasebiyle insanlığın gereği olan baş sağlığı dilemek şöyle dursun. Peygamberimizi daha da üzmek için ne gerekiyorsa hepsini yapıyorlardı. Hatta içlerinden bazı ileri gelenleri işi daha da ileriye götürdüler. Artık o ebterdir, nesli kesilmiştir, neslini devam ettirecek erkek çocuğu kalmadı işte, kendisi de ölünce adı sanı unutulacak diyecek kadar küstahlık gösteriyordu. Sonra bir ayet indi. Doğrusu biz sana Kevser'i ihsan etmişizdir. Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Asıl epter sana kin bağlayandır. Ne Ebu Cehiller geçti değil mi? Ne Ebu Lehebler oldu. Lakin onların dediği olmadı. İşte o dava asırlardır. Gönülden gönüle geçti. Ve bugün de dimdik bir bayrak gibi dalgalanmakta, kalplerimizde coşmakta. Ve kıyamete kadar da bu İslam davası, bu bayrak dalgalanmaya devam edecek. İşte değerli dinleyenlerim, böyle acı günlerdi. Her birimizin yaşadığı gibi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de, en mübarek, en güzel olan ama yine de insandı. Müslümanlar, üç sene süren o beladan, boykot belasından kurtuldular, sevindiler belki. Ama şimdi bir sessizlik vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı acıya onlar da ortaktı. Derken bir musibet ve acı haber daha geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin 10. senesinde Ebu Talip hastalandı, ölümdü şeyine düştü. Efendimiz kendisini küçük yaşından beri bağrına basan, şefkat buyuran, onu korumak uğrunda birçok tehlikeye göğüs geren amcasını kaybedeceğine Son derece üzülüyordu. Zaten daha yeni iki evladını toprağa vermişti. Ebu Talib'in hastalığı gittikçe ağırlaşıyordu. Kureyş müşrikleri son bir defa kendisine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili olarak yine başvurdular. Ey Ebu Talib dediler. Sen bizim büyüğümüzsün. Ölüm döşeğine düştüğünü görünce, endişe duymaya başladık. Biliyorsun, kardeşinin oğluyla aramızda husumet var. Onu çağır ve aramızda hakem ol. O bizden ayrılsın, biz de ondan ayrılalım. Birbirimizle uğraşıp durmayalım. Ne o bizim dinimize karışsın, ne de biz onun dinine. Ebu Talip, Efendimiz'e haber gönderdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi, oturdu. Ebu Talip, Peygamberimize hitaben, Ey kardeşimin oğlu! Bunlar kavmin ileri gelenleri. Sana vereceklerini verecekler, senden alacaklarını da alacaklar. Olur ey amcam buyurdular. Onların benden almalarını, ve kabul etmelerini istediğim sadece bir tek kelimedir. Ki onlar o kelimeyle ile topyekün bütün Araplara ve Arap olmayanlara hakim olabilirler. Ebu Talip hayret içinde. Bir tek kelime mi? dedi. Evet buyurdular bir kelime. Herkesi merak sardı. Acaba bu müjdeli bir kelime neydi? O anda Ebu Cehil ortaya atıldı. O kelime neyse bize söyle, o birin yanına biz on katalım dedi. Şöyle buyurdular, La ilahe illallah deyin ve Allah'tan gayrı taptığınız putlarınızı da ellerinizle kaldırıp atın. Bu mukaddes sözü duyan müşrikler, hep birden ellerini çırptılar. Sen bunca ilahları bir tek ilah mı yapmak istiyorsun? İşine şaşıyoruz senin, dediler. Vallahi bu adam size istemediğiniz şeyi veriyor. Gidin, Allah sizinle onun arasında hükmünü verinceye kadar atalarınızın dininde direnin, dediler birbirlerine. Ebu Talip, Müşriklerle arasında geçen konuşmadan sonra Efendimiz'e Vallahi ey kardeşimine oğlu Senin onlardan istediğin şeyi Ben hak ve hakikatten uzak görmedim dedi Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Sevdiği ve saydığı amcasının Müslüman olacağı ümidiyle sevinç içindeydi Ey amca buyurdu Gel bari sen la ilahe illallah de de onunla sana ahirette şefaat edebileyim. Maalesef amcası gönlünü ferahlatıcı bir şey demedi. Yeğenim dedi. Vallahi benden sonra sana ve atalarının oğluna çok yaşlanmaktan dolayı bunaklık affetmeleri korkusu olmasaydı istediğin şeyi söylerdim ama bunaklık atfedecekler bana. Yani şunu diyor de bu talip. Korkudan veya delirdiğinden dolayı dinini terk etti demesinler diye o kelimeyi söylemeyeceğim. Fakat buna rağmen amcasını İslam'a davetten, teşvikten vazgeçmediler. Çok seviyordu amcasını. Çok yardımcı olmuştu ona. Ne olur dedi amca. Ey amca ''Lâ ilâhe illallah de, sana şefaat edebileyim?'' Tam Ebu Talib'in gönlü ısınır gibi olunca, içeriye Ebu Cehil ve Abdullah bin Ebi Ümey'e girdi. Bu sahneyi görünce, ''Ya Eba Talib, sen Abdülmuttalib'in milletinden, onun dininden yüz mü çevireceksin ha?'' dediler. Resul Ekrem aleyhisselam müşriklerin bu sözlerini aldırış etmedi. Kelime-i tevhidi amcasına arz'a devam etti. Ne olur amca, ne olur söyle. Ne olur? İkide bir iki müşrik hakaretlerine devam ediyordu. Hayır, hayır dedi. Sen Abdulmuttalib'in dini üzeresin. Bakar mısınız tabloya? Ölürken bile rahat yok. Ölüm anında da. Ey amca buyurdu Efendimiz. Şunu bilmelisin ki Allah tarafından alıkonuncaya kadar senin affedilmeni isteyip duracağım. Lakin Ebu Talip makbul bir imana nail olamadan 87 yaşındayken dünyaya gözlerin yumdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman olmadan ölen amcası için çok üzüldü. Duaya devam etti. Hani bir söz vermişti ya, Rabbim seni affedene kadar ben dua edeceğim diye. Hemen bir ayet indi. Kasa suresi 56. ayette çok net ifadeler vardı. Hakikat sen her sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Fakat Allah'tır ki kimi dilerse ona hidayet verir. Ve o hidayete erecekleri daha iyi bilendir. Böylelikle vefatının sonrasında onun için dua etmesi de yasaklanıyordu. Vefatı sırasında çok üzüldüler. Amcasını kaybedişinden dolayı, bütün insanlığa rahmet hazinesi olan, kalbi tesir içinde bulunan, rahmet peygamberi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, amcasının cenazesinin arkasından da, amca, Rabbim seni rahmetine eriştirsin, diye dua edebildi. Ardından yine bir ölçü gelecekti. Bu ölçü Kur'an-ı Kerim'de yine oldukça anlaşılır bir ölçüydü. Tevbe suresinin 113. ayetindi. Ne peygambere ne de iman edenlere akraba bile olsalar, cehennemlik oldukları onlara açıktan açığa göründükten sonra, müşrikler için istiğfar doğru değildir. Burada, her birimiz için çok önemli bir ibret var. Günümüzde, Yahudiler veya Hristiyanlar da cennete gidecek diyenler için, ibretle incelenmesi gereken bir yerdeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en çok yardım eden, onu kollayan, savunan, müşriklerin gerektiğinde karşısında duran, yemeyen, yediren Ebu Talip dahi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o gözyaşlarına, o dualarına dikkat edin. O dahi İman kelimelerini söyleyemedi. Ve ardından dua etmesi bile yasaklandı. Dolayısıyla iman ile bu dünyadan göçmenin ne kadar önemli bir şey olduğunu anlarken, bir kez daha şu günlerde moda gibi ortaya atılan Yahudi ve Hristiyanlar cennete girecek demenin bedelinin, ne kadar ağır olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Düşünün, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzüldü. Hem de derinden derine düşündürdü bu. Zira kendisine o kadar iyilik eden, müşriklerin şirliklerinden, pisliklerinden muhafaza etmeye çalışan oydu. Lakin, böyle bir yasak vardı. Dolayısıyla, Ebu Talip vefat etmişti. İlerleyen yıllarda, Ebu Talip'le ilgili, resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme soru sordular. Efendimiz, size çok yardım eden bir zattı. Onun iyilikleri boşa gitmedi değil mi? deyince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, cehennemde, en az acı çekeceklerin başında amcam var buyuracaktı. Dolayısıyla iman etmek, Allahu Teala'nın izniyle cennetin en alt derecesi olsa da iman cenneti gerektiriyordu. Ebu Talib'in vefatından üç gün sonraydı. Çok kısa bir zaman içinde İki evladı onu kollayan, gözeten amcası vefat etmişti. Üç gün geçti Ebu Talib'in vefatından. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zevcesi Hazreti Hatice annemiz vefat edecekti. Bu dördüncü acıydı o kısa süre içinde. Sevdiği, Yine ona, kol kanat geren, malıyla, canıyla, onun davasının en önemli liderlerinden biri olan, Müslüman olan hanımların ilki olan annemiz, radiyallahu anha da vefat etti. Bizzat namazını kendileri kıldırdılar. Hacun kabristanına, gözyaşlarıyla ve Cenaze merasiminden sonra, duadan, namazdan sonra onu örten kara toprağı uzun uzun seyrede seyrede ağladılar. Hatice validemizi radiyallahu anha ilerleyen yıllarda da hep takdiri ve muhabbetle yad ediyordu. Müsaade buyurun, Hz. Ayşe radiyallahu anha annemizin ona karşı elbette Hanım olduğu için bir kıskançlığı vardı. Bunu kendisi şöyle dile getiriyordu. Diyordu ki annemiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından hiçbirini, Hazreti Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Halbuki ben hiçbir zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi onun yanında görmedim, vefat etmişti. Fakat... Peygamberimiz onu benim yanımda çok konuşurdu. Onun için çok kere koyun keser, onun samimi arkadaşlarına yardımda bulunur. Bazen ben sabırsızlık gösterdiğimde, sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok mu efendim dediğimde, bana buyururdu ki, Hatice şöyle iyiydi, Hatice böyleydi, diye iyiliklerini sayar ve onu yad ederdi. Hatırlayın, Hira'ya devam ettiği sıralarda Hatice annemiz ona yiyecek taşırdı. Cebrail aleyhisselamdan vahiy geldiği zaman o korku dolu zamanlarında bana bir şey olmasından korkuyorum buyurduğunda kendisine destek olmuştu. Sen zamanının en hayırlısısın. Sen iyisin diyor, yanında olduğunu hissettiriyordu. İşte ardarda vuku bulan hadiselerin sonuncusu da oydu. Resul-i Kibriya Efendimiz, peygamberlik görevi verilmesinin 10. yılını Senetül Hüzün, Hüzün Yılı olarak isimlendiriyordu. Elbette ki bunlara sevinenler de vardı. Ebu Talib'in vefatına Müslümanlar üzülürken müşrikler çok sevindiler. Artık karşılarında sevgili peygamberimize arka çıkacak Haşim oğullarının reisi yoktu. Bunu fırsat bilerek eziyet ve hakaretlerine devam ettiler. Daha da taşkınlık yaptılar. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yoldan geçerken müşriklerden biri üstünü başını toz toprak içinde bırakmıştı. Bu adice harekete hiçbir karşılık vermeden öylece evine döndü. Allahu Teala'nın en değer verdiği kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem toz toprak içinde Eve geldi. Kızı Fatıma radıyallahu anha, Üstünü başını temizlerken gözyaşlarını tutamamış, Hüngür hüngür ağlamıştı. Bir süre önce, Annesini kaybetmekle zaten gönlü mahzun, Ve kırık olan Fatıma annemiz, Babasını da bu halde görünce, Gözyaşlarına tutuldu. Efendimiz aleyhisselam, Dayanılmaz bu manzara karşısında yine itidalini muhafaza etti. Allahu Teala'ya güvendi. Ağlayan masum yavrusunun göz yaşlarını mübarek eliyle sildi. Ağlama kızım, ağlama. Allah babanı koruyacak. Sonra düşünceli düşünceli şöyle buyuracaktı. Ebu Talib'in ölümüne kadar, müşrikler bana böyle eziyet ve hakarete cüret edememişlerdi. Bir gün Havli Hatun, Habibi Kibriya Efendimizin huzuruna geldi. Ya Resulallah! Yanına girince birden Hatice'nin yokluğunu hissettim dedi. Bunun üzerine, Evet, o çoluk çocukların anası, Evinin de görüp gözeticisiydi buyurarak, Aile hayatındaki o boşluğunu ifade etmeye çalıştı. Bunun üzerine Havle binti hakim, Ya Resulallah, evlenmek ister misin? diye sordu. Kiminle buyurunca, Ebu Bekir'in radiyallahu an kızı Ayşe veya Sevde Binti Zem'a ile dedi. Bu karşılıklı konuşmadan sonra Efendimiz aleyhisselam havleye git dedi. Benim için ikisi hakkında konuş. Bunun üzerine havle hatun doğruca Ayşe annemizin evine gitti ve annesi Ümmü Ruman evdeydi. Ey Ümmü Ruman dedi. Allah'ın hayır ve bereketten size neyi eriştirdiğini biliyor musunuz? Ümmü Ruman nedir diye sorunca, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'yi istemek için beni gönderdi diye cevap verdi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an o anda evde olmadığından Ümmü Ruman onun gelmesini bekleyelim dedi. Gelince de Havle aynı şeyi ona anlattı. Ya Ebu Bekir, Allah size hayır ve bereketten ne eriştirdi biliyor musunuz deyince nedir o dedi. Havle, Resulullah aleyhissalatu vesselam Ayşe'yi istemek için beni gönderdi cevabını verdi. Hazreti Ebu Bekir bir müddet düşündükten sonra Ayşe din kardeşinin kızı demek olduğuna göre ona helal olur mu diye düşündü. Havle derhal dönüp durumu kendilerine anlatınca, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Ebu Bekir'in yanına dön. Tarafımdan ona de ki, Benim sana kardeş oluşum, Senin de bana kardeş oluşun, Kan ve süt kardeşliği değil, İslam kardeşliğidir. Senin kızın bu sebeple bana helaldir. Havle dönüp bunu bildirince Ebu Bekir radiyallahu tereddütü gitti ve çok mutlu oldu. Bundan sonra Havle hatun Sevde binti zem'aya gitti. Hazreti Sevde Sekran bin Amr'ın zevcesiydi. İlk Müslüman kadınlardandı ve kocasıyla birlikte Habeşistan'a hicret etmişti. Daha sonra Mekke'ye dönmüşlerdi. Mekke'ye döndüklerinde Hazreti Sevde bir gece rüyasında ayın süzülüp üzerine verdiğini görmüştü. Bunu kocasını anlatınca o sıralar yaşayan kocası şu karşılığı verdi. Eğer rüyan doğruysa ben yakında öleceğim. Benden sonra sen de evleneceksin dedi. Hakikaten kısa bir zaman sonra Sekran Hastalandı vefat etti. Böylece Hazreti Sevde radiyallahu anha da dul kalmıştı. Hazreti Ayşe annemiz radiyallahu anha istenmişti. Şevval ayında nişanlayıp nikahladılar. Ancak düğün sonraya bırakılmıştı. Bu arada Sevde annemiz istendi. Havli Hatun yanına gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Beni sana dünürlük için gönderdi.'' deyince, Hazreti Sevde son derece sevindi. Ancak bir tereddüdü vardı. Acaba Nebi Ekrem, yanında bulunan beş küçük çocuğuna da rıza gösterebilecek miydi? Bu endişe ve tereddüt sebebiyle, Efendimiz'e hemen cevap veremedi. Efendimiz aleyhisselam, dini, imanı uğruna yerini, yurdunu, akrabasını terk edip yabancı bir diyara göç edecek kadar fedakar ve kahraman olan bu mücahideyi şereflendirmek ve taltif etmek istiyordu. Buna binayen kendisinden bir cevabın gelmediğini görünce bir gün bizzat kendisiyle görüştü. Ve seni benimle evlenmekten alıkoyan nedir? buyurdu. Hazreti Sevde radıyallahu anha, Vallahi, beni sizinle evlenmekten alıkoyan hiçbir mühim sebep yoktur. Ancak, şu çocukların sabah akşam başında vızıldayacaklarını, sizi rahatsız edeceklerini düşünüyorum da, onun için çekiniyorum, dedi. Bunun üzerine Efendimiz, Allah sana rahmet etsin. Kadınların hayırlısı, küçük çocuklarından dolayı zorluklarla karşılaşandır, buyurdu. Sonra da, senin nikahlamak için kavminden birini vazifelendir, buyurdu. Sonra, kaynı Hatip bin Amr'a salahiyet verdi Hz. Sevda annemiz. O da, 10. yılında, peygamberliğin verilmesinin üzerinden 10 sene geçtikten sonra, nikahlandı. O sırada, Hazreti i Sevde annemiz 55 yaşlarında. Görüldüğü gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akrabalarından ayrılarak iman safına iltihak etmiş ve bir daha akrabalarının üzerinde bulunduğu şirk inancına dönmek istemeyen bu mücahide ve yaşı bir hayli ileride olan hanımı sadece Allah'a ve Allah'ın dinine olan bağlılık ve sadakatinden dolayı himayesi altına alıyor ve onu müminlerin annesi olmak şerefine ulaştırıyordu. Müşrikler Ebu Talip ile Hz. Hatice (radıyallahu anha validenizin vefatlarını fırsat bildiler. Adeta sanki bu zamanı bekliyorlarmış gibi Peygamberimize reva gördükleri eza ve cefaları kat kat arttırdılar. Öyle ki Efendimiz onların zulüm, hakaret ve işkencelerinden dolayı dinini anlatamaz haline geldi. Müşriklerin bu insafsız ve merhametsiz tutumu zatını çok üzüyordu. Bu sebeple taife gitmeye karar verdi. Kendisini korumalarını ve İslam davasını kabul etmelerini isteyecekti. Lütfen düşününüz. Evlatlarınızı kaybettiniz. Evlatlarınızın annesi, can yoldaşınızı kaybettiniz. Sizi himaye eden amcanızı kaybettiniz. Acılar yaşandı ve dininizi artık anlatamıyorsunuz. Belki... Bir teselli bulmaya gidecekti Taif'e. Arabistan'ın en güzel yerlerinden biriydi. Yemyeşil yerlerdi. Ayrıca süt anneleri olan Halime validemizin mensup olduğu Beni Saad kabilesi de oraya yakındı. Belki de, belki de Müslüman olurlar diye düşündü. 10. yılıydı peygamberlik görevinin verildiği Şevval ayının 27'siydi tarihler. Hazreti Zeyd bin Harisi ile birlikte gizlice Mekke'den ayrıldı ve Taife vardı. Ama beklenen olmayacaktı. Orada Sakif kabilesi ileri gelenleriyle görüşmeye başladı. Onları İslam dinine davet etti kavminden muhalefet edenlere, kendisiyle birlikte karşı koymalarını talep etmek için geldiğini anlattı. Bana yardım edin, Müslüman olun dedi. Lakin, kaldığı o on gün zarfında, hiç kimse yanaşmadı Müslüman olmayı, hatta hakarete, dalga geçmeye varan mukabeleler gördü. Reislerden biri, daha da ileri gitti. Haşa Allah peygamber göndermek için senden başka kimse bulamadı mı diyecekti. Bir başkası vallahi dedi ben hiçbir zaman seninle konuşmayacağım. Çünkü sen şayet dediğin gibi Allah tarafından gönderilmiş bir peygambersen senin sözünü reddetmekle kendimi büyük tehlikeye atmak istemem diyor dalga geçiyordu. Tüm bu davranışları ve sözleri üzerine sakiflilerden hiçbir hayır gelmeyeceğini anladı, üzüldü. Bari dedi, konuştuklarımız aramızda kalsın, bunları kimseye duyurmayın. Çünkü İslam o zaman her yerde elçiler vasıtasıyla duyurulmuyordu. Ne var ki şirk inancının kuvvetle yaşandığı ikinci belde olan Taif sakinleri bunu da kabul etmedi. Nereye gidersen git dediler. Ardından seni kovalayacağız. Senden uzak duracağız. Lat ve Uzza'ya tapmaya devam edeceğiz dedi. Küstahlar ona ertesi gün ''Buradan ayrılacaksın, yoksa seni buradan kovarız.'' dediler. Sabah erken vakitte onun geçeceği yolun sağ ve sol taraflarına ayak takımı denilen sokak gençleri, parayla alınan çocukları, mal mülkle kandırılan delileri alarak saldırttılar.'' Yolun iki tarafından şimdi taşlar fırlatıyorlardı, koca koca taşlar. Zeyt radiyallahu an Efendimiz aleyhisselamın önüne geçiyor, ne olur atmayın diyor, isabet eden taşlar her tarafına geliyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayakları da kan içinde kaldı. Artık yürüyemez hale geldiler. Oturmak durumunda kaldılar. Ama bu vicdansızlar, her seferinde onu zorla ayağa kaldırarak, yeniden yaralı ayaklarını taş yağmuruna tutuyorlardı. Serseriler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, ızdırap içinde bırakırken, taşlarıyla beraber, kahkahalar savuruyorlardı. Zeyt radıyallahu an hayatını hiçe sayarcasına vücudunu Efendimiz aleyhisselatu ve selam'a etmeye çalışıyordu. Ama nafile, o da kan revan içinde. Efendimiz bu adiçe saldırıdan ancak kendilerini bir bağ atmakla kurtarabildiler. Mübarek yüzü, ayakları kan revahın içinde. Bağın sahipleri, kendilerine uzaktan akraba sayılan Utbe bin Şeybe ve Rabia adında iki kardeş. İşte o bahçede bir asmanın altındalar. İnsanlığı utandıracak bu adice saldırının tesirinden Biraz olsun kurtulduktan sonra şu hazin münacatta bulundu. Allah'ım, kuvvetsiz ve çaresiz kaldığımı, halk nazarında hakir görüldüğümü ancak sana arz eder, sana şikayet ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım! Herkesin hakir görüp de dalına bindiği. Çaresizlerin Rabbi ancak sensin. Benim Rabbim de ancak sensin. Sen beni kötü huylu, yüzsüz bir düşman eline düşürmeyecek kadar merhamet sahibisin. Allah'ım yeter ki senin gazabına uğramayım. Ne çekersem ona katlanırım. Fakat senin af ve mağfiretin bunları bana yaptırmayacak kadar geniştir. Allah'ım! Senin gazabına uğramaktan, ilahi rızandan uzak kalmaktan, senin o zulmetleri aydınlatan ve ahiret işlerini yoluna koyan ilahi nuruna sığınıyorum. Allah'ım! Sen razı oluncaya kadar affını dilerim. Allah'ım her kuvvet, her kudret ancak seninle kaimdir. Zaten hüzün yılında bir teselli bulmak için, dinini anlatmak için Taif'e gitti. Taif'te ona söylenmedik şey bırakılmadığı gibi taşlandı, yuhalandı, örselendi vücudu kanlar içinde kaldı. O bağın sahipleri, kendilerini görünce, ikramda bulundular, üzüm göndererek. Addas isimli bir köleleri vardı o bağ sahiplerinin. Efendimiz aleyhisselam, Bismillah diyerek üzümü yemeye başlayınca, Addas'ın dikkatini çekti. Kendi kendine vallahi, bu sözü bu beldenin halkı bilmez ve söylemezler dedi. O sırada efendimiz "Ey Addas, sen hangi belde halkındansın? Hangi dindensin?" deyince "Ben Ninovalıyım. Hristiyanım." dedi. Demek sen o salih kişi Yunus ibni Metta'nın hemşehrisisin öyle mi? Şaşırdı Addas. Siz ''Yunus İbn-i nereden biliyorsunuz?'' ''O benim kardeşimdir. O bir peygamberdi. Ben de peygamberim.'' buyurdu. Bunun üzerine Adas kendisini tutamadı ve Efendimizin başını, ellerini, ayaklarını öptü. Uzaktan manzarayı seyreden bazı sahiplerinden biri diğerine ''Senin adamın.'' dedi. Gözünün önünde kölenin itikadını bozdu. Adas yanlarına dönünce de ikisi birden yazıklar olsun sana dedi Adas. Sen bu adamın başını ellerini ayaklarını nasıl öpersin? Adas'ın cevabı şuydu. Yeryüzünde vallahi bu zattan daha hayırlı bir kimse yok. Bana bir şey bildirdi ki onu ancak bir peygamber bildirebilirdi. O bağdan ayrıldılar. Düşünceli düşünceli Sakif kabilesiyle Taiflilerden maksadına muafık bir netice alamamanın tesiri içinde yoluna devam ettiler. Mekke'ye iki konaklık bir mesafe kalmıştı. Zatını bir bulutun gölgelemekte olduğunu gördü. Dikkatlice bakınca bulutun içinde Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. Cebrail Aleyhisselam seslendi. Şüphesiz Allah, kavminin sana neler söylediğini işitti. Sana şu dağlar meleğini gönderdi. Kavmin hakkında dilediğini yapmak üzere, ona emredebilirsin. O anda görünen dağlar meleği de, emrine amade olduğunu ve istediği takdirde onu üzen Ebu kubes ile kuyay kıyan dağlarının arasındaki tayifi tamamen yok edebileceğine müşriklerin üzerine bu iki dağı kapatabileceğine söz verdi Yeter ki iste. Ama arzusu bu değildi Hayır. Ben böyle bir şey istemiyorum. İstediğim tek şey, Hak Teala'nın bu müşriklerin sulbünden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet edecek bir nesil yaratmasıdır. Maksadı oydu. Amacı insanları beddualarla yok etmek, bela ve musibetlere uğratmak, perişan etmek değildi, hidayete kavuşmalarını istiyordu. İşte böyle, Mekke'ye varmadan, Nahle adlı bir mevkide, dinlendiler. Namaza durduğu bir sırada, Nusaybin cinlerinden bazıları oradan geçiyor, Kur'an'ı duyunca, dikkat kesilerek dinliyorlardı. Orada bölük bölük gelerek Müslüman oldular. Sonra da kadimlerine dönerek, diğer cinleri de imana davet ettiler. Kur'an-ı Kerim, bu hadiseyi bizlere şöyle aktarmakta. Ahkaf Suresi 29-31 ve Cin Suresi 1 ve 15. ayetler. Hani, Cinlerden bir takımını Kur'an dinlemek üzere sana sevk etmiştik. Bu suretle vaktaki ona hazır oldular. Susun dinleyin dediler. Sonra bitirildiği vakitte döndüler. İnzar etmek üzere kavimlerine gittiler. Ey kalmimiz dediler. Haberiniz olsun. Bizler bir kitap dinledik. Musa'dan sonra indirilmiş önündekini tasdik ediyor. Hakka ve bir doğru yola hidayet ediyor. Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine icabet edin ve ona iman getirin ki bazı günahlarınıza mağfiret buyursun ve sizi elin bir azaptan korusun. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Batn'ın nahlede bir müddet ikamet ettikten sonra Mekke'ye yöneldi. Kureyş'in kendisini kolay kolay Mekke'ye sokmayacağını biliyordu. Bunun için o zamanın adetine göre birinin himayesi altına girmesi gerekiyordu. Bugünün kefalet sistemi gibi. Bu sebeple Hira'ya varınca birini göndererek müşrik Mut'im bin Adi'nin himayesini istedi. Mut'im isteğini kabul etti ve oğullarını silahlandırarak kendisi de beraberinde olduğu halde Efendimiz'i Hira'dan alarak Mekke'ye getirdiler. Müşrikler, Mut'imin bu hareketine çok kızdılar ama ses çıkaramadılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin kin saçan bakışları arasında Kabeyi tavaf etti. Harem-i Şerif'te iki rekat namaz kıldı ve ayrıldı. Başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün Müslümanlar, müşrik olan Mut'im bin Adiyy'in bu iyiliğini ömürleri boyu unutmadılar. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, onun bu iyiliğini, Müşriklere karşı kazandığı Bedir zaferi sonrasında bile yad etti. Mut'imin oğlu Cübeyr, Bedir esirleri hakkında konuşmak için Medine'ye gelmişti. Efendimiz onu kabul etti ve ricasını dinledikten sonra da şöyle buyurmuştu. Eğer baban Mut'im hayatta olsaydı ve şu adamlar hakkında ricada bulunsaydı, şüphesiz ben onları Mut'ime bağışlardım. Ve şimdi geldik çok çok önemli bir ana. Hicretten bir buçuk sene öncesindeyiz. Recep ayının 27. gecesi. Bu gecede çok önemli bir mucize gerçekleşecek. O güzel gecede Cebrail aleyhisselam geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i Mescidi Haram'dan alıp Burakla Mescidi Aksa'ya götürdü. Oradan da gökyüzünün bilinmeyen ve Allahu Teala'nın kudretine delalet eden alametlerinin birer birer gösterilmesi için semavata çıkartıldı. Sema tabakalarında bulunan bütün peygamberlerle görüştürüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra da Sidrey Münteha makamına götürüldü. Oradan da imkan ve vücub ortasında da Kabe Kavseyn'le işaret olunan makama çıktı. Kendilerine birçok acayip ve garip şeyler gösterildi. Ve bilemeyeceğimiz, hiçbir şekilde anlayamayacağımız bir şekilde mekandan münezzeh olan Allahu Teala'nın bizzat kelamını işitti ve cemali pâkini müşahede etti. Bunu anlatmanın hiçbir fani tarafından da imkanı yoktur. Olağanüstü haller gördüler ve aynı gece tekrar evine geldiler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, sevgili Resulünün Zatı ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de bunları haber verdi. Miraç mevzusunu. Zaten uzun yıllar değerli hocalarımızdan duyduğumuz için İsra ve Miraç hadisesini yani gece yürüyüşü ve hemen ardından yükselişi ayrıntılarıyla sizlerle Paylaşmayacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan beş vakit namaz ile indi. Miraç gecesinde birçok ilahi tecelli, hitaplar, iltifatlar yapıldı kendisine. Beş vakit namaz farz oldu. Cenab-ı Hak ilk önce her gün elli vakit namazı farz kıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatırlarsanız Musa aleyhisselama uğrayınca dönüşte Allahu Teala ümmetine neyi farz kıldı dedi. Efendimiz aleyhisselam elli vakit namazı farz kıldı buyurdu. Bunun üzerine Musa aleyhisselam Rabbine dön ve eksiltmesi için niyazda bulun. Ümmetin buna takat getiremez deyince yalvardı Allahu Teala'ya efendimiz aleyhisselam 10 vakit namaz indi her defasında Musa aleyhisselamın tekrar tekrar yanına geldi Musa aleyhisselam yine dua et Allahu Teala'ya ümmetin buna güç yetiremez deyince indi 5 vakit namaza kadar o 5 vakit namazda farz oldu Allahu Teala böylelikle o mirat gecesinde insanlara ve cinlere bu hediyeyi vermiş oldu mekandan münezzeh olan Allahu Teala'nın kelamına ve kendisini görmeye mashar olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine geldi demiştik gördüklerini Kureyş'e haber verip anlatmak istedi ancak amcası Ebu Talib'in kızı Ümmühani ridasına yapıştı. Ne olur ne olur dedi anlatma. Seni yalanlarlar, seni üzerler, kötülük yaparlar dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. Vallahi ben bunu anlatacağım. Halkın yanına varıp o miraç hadisesini haber verdi. Herkes ilgiyle ve şaşkın halde dinliyor. Dediler peki buna bir delilin var mıdır? Burada bir mucize daha gerçekleşecekti. Delilim şudur ki, Filan oğulların devesine, Filan vadide, Filan yerde rastladım. Develerini kaçırmışlar arıyorlardı. Onları develerine doğru kılavuzladım ve Şam'a yöneldim. Sonra dönüşümde, Dabhanan'a geldiğimde, filan oğullarının kafilesine rastladım. Halkı uyuyordu. Onlara ait, üstü örtülü su kabının örtüsünü açıp, içindeki suyu içtim. Yine eskisi gibi üzerine örttüm. Başka bir delilim de şudur. Sizlere ait bir kafileye, tenim yokuşunda rastladım. Önde, karamtırak bir deve vardı. Üzerinde birisi siyah, ''Öbürü alaca renkli iki çuval bulunuyordu.'' dedi. Dinleyenlerin bu mucizelere inanması için artık her şey tamamdı. Halk merak içinde, süratle seniye mevkine çıktı. Gerçekten bir kafile geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği gibi, önünde karamtırak bir deve vardı. Gelen diğer kafileye su dolu kaplarını sordular. Onlar da gerçekten su doldurup üzerine örtüklerini ama sabahleyin su kabına baktıklarında üzeri kendilerinin örtüldüğü gibi örtülü olduğunu ama suyun bittiğini söylediler. Müşrikler şaşırdılar birbirlerine baktılar. Tıpkı dediği gibiymiş. Müşrikler haber ver, verdiği Peygamber Efendimizin aleyhisselam diğer şeyleri de araştırdılar. Aynen dediği gibi olduğunu buldular. Buna rağmen yine öncekilerde olduğu gibi iman edip davasını tasdik etmediler. İsra ve Miraç mucizesini kabul etmemekle direnen o Kureyşli müşrikler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hususta delil üzerine delil istiyorlardı. Birçoğu Deve ile Mekkeden Şam'a gidiş bir ay, dönüş bir ay sürer. O oraya bir gecede nasıl gidip Mekke'ye döner dediler. İçlerinden o taraflara seyahat etmiş ve Mescidi Aksa'yı görmüş olanlar Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geldiler. Mescidi Aksa'yı biraz tarif edebilir misin? dediler. Tabi, tarif edebilirim cevabını verdiler ayrıntılı bir şekilde o kadar çok anlattılar ki Mescid-i Aksa'yı vallahi dediler. tas tamam birebir doğru tarif ettin. Bazıları inanmıyor. Bazıları bu Miraç haberiyle şaşırıp kalıyordu. Bazıları Ebubekir radıyallahu an efendimizin yanına koştular. Ya Ebubekir dediler. Arkadaşının işinden haberin var mı? Nedir? O bir gecede Beytül Makdis'e gittiğini, orada namaz kılıp Mekke'ye döndüğünü söyledi. Siz bunları ondan mı duydunuz dedi. Evet deyince Ebu Bekir radıyallahu an vallahi dedi. O söylediyse şeksiz şüphesiz doğrudur. Siz buna hiç şaşmayın. Sonra kalktı, Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gitti. Ya Resulallah sen şu halka bu gece Beytül Maktis'e gittiğini söyledin mi? Evet buyurdular. O zaman doğru söylüyorsun. Senin Allah'ın peygamberi olduğuna şahadet ederim dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunun üzerine Ya Ebabekir, Bekir sen zaten sıddıyıksın buyurdu. Ve işte o günden itibaren herkesin yalanladığı böyle bir şey olmaz dediği günde Ebu Bekir radiyallahu an Sıddık diye anılmaya başlandı. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Taiflilerin o insafsız ve adice hücum ve hakaretlerine hedef olduğunda ve Mekke'ye döndüğünde müşriklerin daha da şiddetli muhalefet ve eziyetleriyle karşı karşıya kaldığı halde İslam'ı tebliğ etmekten bir adım geri gitmedi. Aksine Taif dönüşü, İslam'a davet daha da hızlandı. Kabilelerle görüştü. Birçok kabilenin ileri gelenleri ayrı ayrı bahaneler ileri sürdüler, İslam'a girmekten uzak durdular. İçlerinde Müslüman olma arzusunu israr edenler varsa da bunların İslam safına katılmalarına engel oluyorlardı. Müşrikleri de gidiyordu Efendimiz. Onu adeta bir gölge gibi takip ediyorlardı arkasından. Kimlerle görüşüyorlarsa, hangi kabileyle görüşüyorsa müşrikler gidiyor. Sakın inanmayın, o bir yalancıdır haşa diyorlardı. Her sene daha önceki programlarda aktarmaya çalıştığımız gibi bazı mevsimlerde panayırlar vardı. Bugünün fuarları gibi düşünün. Ürünler satılıyor vesaire ukaz, mecenle, zülmecaz panayırları vardı. Buraya gelen kabilelerle görüşmeyi, halkına Kur'an okuyup onları İslam'a davet etmeyi asla ihmal etmedi. Lakin bu şekilde İslam adına dolaşırken yine Ebu Leheb faktörü ortadaydı. O da ardından geziyordu. Haşa! O atalarının dininden döndü. Yalancıdır, yalanlar uyduruyor, buna kanmayın diyor. Kendisiyle temas etmesine diğer kabilelerin engel oluyordu. 11 sene geçmişti peygamberliğin gelmesinden sonra. Hac mevsimiydi. Mekke'ye birçok yerden hacı namzede gelmişti. Bunlar arasında Medine halkından bazı kimseler de vardı. Yine adeti olduğu üzere kabileler arasında dolaşıyor, İslam'a davet ediyordu. Akabe mevki yakınında altı kişiden ibaret olan bu Medineli kafile rast geldi. Onlara, ''Siz kimsiniz?'' deyince, ''Hazreç kabilesindeniz.'' dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ''Yahudilerin komşu ve müttefiklerinden misiniz?'' deyince, ''Evet.'' dediler. Bunun üzerine otursanız da sizinle biraz konuşsak olmaz mı buyurdu. Olur deyip oturdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları Allah'ın varlık ve birliğine imana çağırdı. İbrahim suresinden bir bölüm okudu. Müslüman olun dedi. Onlar galip İbni Fihir Evladından bir peygamber gelecek diye kendi zamanının büyüklerinden hep işitirlermiş. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dokuzuncu dedesi kim? Galip İbni Fihir. Onu tanırlarmış. Büyükleri, dedelerinin dedeleri belki de bir gün onlardan bir peygamber gelecek diye işitirlermiş. Bir de o zamanlar Yahudilerle iki kardeşten türemiş olan o Hazreç ve Evz kabileler arasında bir kan davası var. Bu da bunda etkili olmuş ilk başta. Efendim orada Müslüman olmuşlar. Kelime-i getirmişler. Buyurun biz de getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. <gülüyor> Kaç kişi var? Altı kişi. Bu altı kişi kabileleri tarafından hatırı sayılır sevilen kimselermiş. Bu sebeple Medine'ye dönüp akrabalarına İslam anlatmışlar. Onlar da Medine'de Müslüman olmuşlar. Ve bir hayli sayı artmış. Böylece Medine'ye İslam nurundan parıltılar götürme bahtiyarlığına bu altı zatenmiş. İsimlerini hatırlayalım mı? Ebu Ümame Es'ad bin Zürari radiyallahu an. Af bin Haris radiyallahu an. Rafi bin Malik radiyallahu an. Ukbe bin Amir radiyallahu an. Cabir bin Abdullah bin Riyap ab, radiyallahu an. Allahu Teala Onlardan razı olsun. İşte böyle devam etti. Miladi 621 yılına geldik. Akabe mevkiinde İslamiyetle şereflenen o altı Medineli bir sene sonra aynı yerde buluşacağız diye söz verdiler. Kimin huzurunda? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda. Bir sene geçti. Yine o hac mevsime geldi. Sözlerinde durdular. İçlerinde bir sene önce İslam'la şereflenmiş bulunan o altı kişinin de bulunduğu Medineli, on iki kişilik bir kafile Mekke'den çıktı. Akabe denen küçük ve dar vadide bir gece vakti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle görüştü. Bu görüşme sonucunda kararlar alındı. Neydi onlar? Allah'a hiçbir şey eş ve ortak koşulmayacak, hırsızlık yapılmayacak, zina yapılmayacak, çocuklar öldürülmeyecek, kimseye iftira atılmayacak, hiçbir hayırlı işe karşı çıkılmayacak. Bu, İslam tarihinde ilk Akabe biyatı olarak anılır. Hatta Akabe biyatının yapıldığı yer, tarihi bir eserdir, Akabe mescidi diye, orada bir mescid de vardır. Umre ve hacca gidenler bilirler. İşte bir söz verildi, biatleşildi. Biatta bulunanlar 12 kişiydi demiştik. İslam nuru böylelikle Medine'de parlamaya başladı. Bir müddet sonra Müslümanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kendilerine İslam adab ve erkanını öğretecek, Kur'an öğretecek öğretmenler göndermesini istediler. Konuşması düzgün, ilmi güzel, aynı zamanda güzel bir simaye sahip, Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anı gönderdi. Esad bin Zürare hazretleri, Medine'li Müslümanların bir nevi o zaman önderliğini yapıyordu. Bu sebeple genç sahabe, Kur'an muallimi, Mus'ab bin Umeyr radıyallahu an Medine'ye gelince onun evinde kaldı. Artık bu ev Müslümanların buluşmaları için bir merkez oluyordu. Mus'ab radıyallahu an bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebesiydi. Zamanı, şartları çok iyi değerlendiriyordu. Çok akıllıydı. Bütün gayret ve himmetini Medine'nin Müslüman olması Medine'de İslam'ın yayılmasına verdi, çabaladı. Birçok kişi Müslüman oldu onun vesilesiyle. Kısa zamanda İslamiyet Medine'de büyük bir ilerleme kaydetti. Öyle ki Evs ve Hazreç kabileleri içinde Beni Ümeyye bin Zeyd'in hanesinden başka İslam ve Kur'an nuruyla aydınlanmayan hiçbir ev kalmadı. Bir müddet sonra zaten o evde de İslam'ın nuru parlamaya başlayacak. Burada bitirelim, bununla yetinelim. İnşallah bir sonraki bölümde ikinci akabe biatını sizlerle paylaşalım. Sayılar gitgide artacak. Müşrikler bu defa bu durumdan haberdar olacaklar. Bazı önlemler alacaklar. Medine'ye hicret yavaş yavaş gündeme gelecek. Müşriklerin ayrı ayrı heyecanları var. Bunları da inşallah sizlerle bir sonraki yani 9. bölümde paylaşalım. Olur mu? Her birinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatı şerife okuyanlar, salavat okuyanların hem bu dünyaları, hem gerçek hayat olan ahiretleri hayrola buyurun. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve nebiyyina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. İki cihan güneşi, kainatın efendisi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı yararlanılan eser Salih suruça ait.